Diğer sorumuz hocam, yine namazla ilgili namaza dururken farz veya sünnet veyahut öğle namazının farzı, ikindi namazının sünneti şeklinde değil de e, niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya şeklindeki bir niyet geçerli olur mu? Şimdi niyet nedir? Farzdır. Yani bir ibadete başlamak için niyet etmek şarttır. Namaz için de böyledir. Farz olan namaz, vitir namazı, bayram namazı ve adak nama namazı bir kişi namaz adamışsa iki rekat kılacağım gibi bunların e, belirlenmesi icap eder. Yani öğle namazının farzı, ikindi namazının farzı, vitir namazı, e, adadığım falanca namaz ve e, ramazan bayram namazı, kurban bayram namazı gibi bunların mutlaka söylenmesi icap eder. Peki hocam vakit öğlen, öğle vakti. Evet. Öğle vaktinde olduğunu biliyoruz. E, bu vaktin namazına desek olur mu? Olur. Yani öyle vaktinde olduğumuzu bilerek bu vaktin farzını kılmaya dediğiniz takdirde bu geçerlidir. Fakat dil ile söylemediniz. Kalpten geçirseniz hı hı. yeterli midir? Evet yeterlidir. Ancak dil ile söylemek sevabınızı artırır. Evet. Yani öğle namazının farzı demek lazım. Peki nafile namazlarda belirlemek... Daha iyi olmakla birlikte şart değildir. Yani öğle namazının ilk sünnetine derseniz en güzelidir. Ancak bunu belirlemeden namaz kılmaya, nafile namaza deseniz dahi bu geçerli oluyor. Evet. Demek ki burada ayrım yapıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Farz namazlar ve hemen hemen saydıklarımız vacip namazlar grubuna giriyor. Hı hı. Cuma namazı da öyledir. Mesela Cuma namazını vaktin namazı diyemezsiniz. O vakit öyle vaktidir. Evet. Cuma namazı demenizi icap ediyor. Farz namazlarda demek ki mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Bir istisnayedir. O vakti biliyorsunuz. Öyle demediniz de bu vaktin namazı dediniz. Bu geçerli olur. veya Öre namazının farzını kılmak için kişi hazırlandı. Ve tekbir alırken veya yani niyet ederken ikindi diye yanlışlıkla niyet etmiş olsa evet. hocam ne olur? Asıl olan kalpten geçirdiği şeydir. Yani dilin farklı söz söylemesi hiç anlam ifade etmez. Siz öğle namazına niyetle gittiniz. Diliniz yanlışlıkla ikindi dedi, akşam dedi hiç önemi yok. Siz o namazı öğle namazının farzı olarak kılmış oluyorsunuz. Evet yani namazı bozup tekrardan ayrıca Hayır. niyet etmeye gerek yok. Gerek yok. Evet.